Allah'ın indirdiği hükümden başka bir hüküme uyan kafir midir yoksa kafir değil midir demiş hocam. Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nde peş peşe 3 ayet var. Birisinde o لَمْ يَحْمُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاولَٰيكَ Birisinde zalimun, birisinde de kafirun evet. diye sonlanıyor, sonuçlanıyor. Şimdi bu ayet kerimenin meali şöyle yani Cenab-ı Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler zalimlerdir, fasıklardır, kafirlerdir diyor. Doğru. Ama yani şimdi uygulama gücü olduğu halde inadına ben bu hükmü benimsemiyorum, ben bu hükmü uygulamayacağım diyen kimse içindir bu ayetler. Ama diyelim ki devletin emrinde çalışan bir hakim yani Allah'ın indirdiği hükümle, hükmetmeyince, işte mesela örnek verelim, ülkemizde hakimlik yapan, ceza hakimliği yapan bir zat düşünelim. Hı hı. E, bu kişi, kasten adam öldüren, e, bir kimseyi, e, kısas cezasını uygulayamaz ona. Evet. Ne yapar? işte ceza kanununun belirlediği hükmü uygular, hapis cezası bir süre hapse atar onu. E, bu adama kafir diyemezsiniz ki. Bu adam, Devletin emrinde çalışan bir memur olduğu için ona bu hükmü uygulamadı diye kafir, zalim, fasık diyemeyiz. Evet şartlar da değerlendirmek lazım. Ancak e, devletin başında ve e, diyelim ki yani kendisini engelleyecek hiçbir engel olmayan kimse. Ee, düşünün ki bir ihtilal yapmış bir lider öyle diyelim hı hı. Ee, ordusu emniyeti bütün devlet kademeleri onun emrinde itaatkar birer görevli olarak düşünün ha, o zaman Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse ona kafir fasık zalim denilebilir ama belli bir düzen içerisinde devleti yöneten kimseler de o kanunlara uymaktan başka çıkar yol bulamazlar. Evet. Dolayısıyla yani gücü yettiği halde o hükmü benimsemeyerek uygulamayan kimse için bu ayetler geçerlidir. Bir de bu ayeti şöyle manalandıran tefsirciler de var. Kim Allah'ın indirdiklerini tasdik etmezse evet bu doğrudur demezse o zaman kafir olur. Her yani farklı yani. E, de, ...manalandıran alimler var.